Sevgili izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam edelim. Efendim, Usturamca'dan İsraf. Selamun aleyküm. Ben Mekadonya'dan kardeşiniz İsref. Efendim, Hucurat Suresi 7. ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki, nefi kum Resulullah. İyi bilin ki Resulullah aranızdadır. Bu ayetin manasını açıklar mısınız? Manen bunu nasıl anlayalım? Ellerinizden öperim. Selam olsun size. Allah razı olsun. Makedonya'daki kardeşlerimize selam olsun. Allah'ın Resulü içinizdedir. O sizin içinizdeyken Allah size azap etmez. Toptan azabi indirmez. Bununla beraber manevi olarak nasıl Anlamak gerekir. Önce bir genel olarak anlamak gerekir. Kıyamete kadar bu böyledir. Mutlaka Allah'ın Resulünü temsil eden varisleri işimizdedir, işimizde olacaktır. Onun için de Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah ümmetimi geçmişteki ümmetler gibi toptan helak etmeyecek dedi. Neden dolayı? Varislerin içinde bulunmalarından dolayı. Allah'ın nebisi demedi, Allah'ın Resulü dedi. <gülüyor> Eğer kerime farklıysa, mana mutlaka farklıdır. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, hatem Nebiyindir, Nebilerin sonuncusudur. Ama Resulullah Efendimizin Resulleri gelmeye devam eder. Her devirde, her zamanda, kıyamete kadar mutlaka Resulullah Efendimizin varisleri vardır, onu temsil edenleri vardır. Elbette ki kamil manada temsil eden bir kişi vardır. Gerisi de kendi mertebesine göre onu temsil eder. Onun varisleridir, onun Resulleridir. Mane olarak bunu böyle anlamak gerekir. Bir de özel olarak anlamak gerekir. Evet. Allah'ın Resulü içinizdedir. Aranızdadır, içinizdedir. Her mümin kendi peygamberini mutlaka içinde taşır. Gönlünde taşır. imanında taşır. imanıyla beraber gönlünde taşır. Nasıl taşıyor? Onu severek. Ona tabi olarak onu taşır. Her bir mümin ona tabi olarak kendi gönlünde imanıyla beraber onu taşır. Onu sever, ona tabi olur, onun gibi yapmaya, onun gibi olmaya çalışır. Çünkü Allah, Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı örnek olarak bizde gösterirken sizden, sizin böyle bir kul olmanızı istiyorum. İşte senin için örnek, en güzel örnek. Her hali sizin için örnek. Yaşayışı, düşünmesi, konuşması, gönül alemi, imani, ibadeti, kulluğu, bütün insanlara muamelesi, varlığa muamelesi. Allah katında evet nasıl bir kul olmaya çalışması sizin için örnektir. En kâmil manadaki varisi de aynı şekilde onu kendi üzerinde, kendi gönlünde taşıyandır. Üzerinde gösterendir. Harını gösterendir, ahlakını gösterendir, güzelliğini gösterendir, risaletini gösterendir. Onun vahyini taşıyandır canlı olarak taşıyandır. Evet, manevi olarak bunu böyle anlamak gerekir. Her birimiz bilmemiz gerekir ki bulunduğumuz yerde mutlaka O'nun bir varisi içimizdedir. O'nun nurunu yansıtan, güzelliğini yansıtan, kulluğunu örneklik olarak gösteren, şahit kılan biri, birileri. Bununla beraber bir de kendimiz öyle olmalıyız. Yani Allah'ın Resulüne Resul olmamız gerekir. Evet sahabe gibi ona yardım etmemiz gerekir. Selavat getirmemiz gerekir. Onun taşıdığını, onun ümmetini taşımamız gerekir. Bir de bunu manevi olarak böyle anlamak gerekir. Bu her bir mümin için farzdır. Gereklidir. Olmazsa olmaz olandır. <gülüyor> yoksa kendi hayatında başkalarını kendine örnek almış, onları temsil ediyor, onları üzerinde gösteriyorsa, Allah'ın vahyini değil de birilerinin sözünü taşıyorsa, birilerinin tavsiyesini taşıyorsa, onu anlatmaya, onu öğretmeye çalışıyorsa, derdi Allah'a kul olmak, abd olmak, dost olmak değil de Kulluğu başkalarına yapıyor. Başkalarının rızasını gözetiyorsa, sevgisini istiyorsa, onu bekliyorsa bu Allah'a kulu olmamıştır. Resulüne iman etmemiştir. Tabi olmamıştır. Onu kendine örnek olarak kabul etmemiştir. Onun yolunda yürümemiş ve ona tabi olmamıştır. Kendi kendine ilahlar edilmiş demektir. Allah hepimizi zatına kul Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a da layık ümmet, layık varis eylesin, ona ayna eylesin, ona tabi olup, onun taşıdığını taşıyanlardan eylesin inşallah. Evet. Köy'den Nurhan Aysal, selamun aleyküm. Benim her hali güzel, nuru yüzünden okunan efendim. Öncelikle bugün sözlenen biricik kardeşim için sizden dua istiyorum. Yuvasının cennet yuvası olması, hidayet yuvası olması için dua eder misiniz? Bütün ailem şehir dışında ben hasta babama bakıyorum. Kardeşimin bu mutlu gününde yanında olamadım. Sizi izleyerek teselli buluyorum. Babamın babamın tabiyle ilgili söylediklerinizi... Veysel kardeşim iletti sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Bütün ailem bir bir bize katılır inşallah. Eşim ara sıra sizi izliyor inşallah. İkinci katılan o olur diye dua ediyorum. Buna beraber efendim oğluyla beraber ellerinizden öpüyoruz. Dualarınızı bekliyoruz demiş efendim. Allah razı olsun. Güzellik mutlaka Bakan'ın gönlünde ve güzel gönlündedir. Aynı şekilde nur da öyledir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Aleyhissalatü vesselam. Mümin, müminin aynasıdır. Allah'ın bir mümin, ismi de mümindir. Bakan kendi nurunu görüyor. Kendi güzelliğini görüyor. O güzellik ona ait. Allah kardeşimize Saadetli bir yuva ihsan eylesin inşallah. Allah'ın razı olduğu bir yuva, razı olduğu, sevdiği, seçtiği evlatlar ihsan eylesin inşallah. Amin. Bütün kardeşlerimizin Allah evlerini, yuvalarını cennet eylesin inşallah. Amin. Allah hem dünyada hem ahirette bizi beraber eylesin inşallah. Efendim İstanbul'dan Orhan adlı Selamünaleyküm hocam. hocam. Namaz kılmak istiyorum ama bir türlü <gülüyor> kılamıyorum. Ne yapmam lazım? Selamünaleyküm demiş efendim. Aleyküm selam. Allah verdiği akli kullanmamız gerekir. Namaz kılmak demek Allah'ın huzuruna çıkmak demektir. Namaz müminin miracıdır. Allah ile sohbet etmek demek. Halini Allah'a arz etmek demek. Allah'ın ikramını almak demek. Allah ikram etsin diye, sevsin diye, tecelli etsin diye, muamele etsin, rahmetiyle muamele etsin diye, sevgisiyle, muhabbetiyle muamele etsin diye namaz kılıyor, Allah'ın huzuruna çıkıyoruz. Namazımız bizim için aşk olsun, muhabbet olsun, rahmet olsun, hayır olsun, ikram olsun diye Allah bizi huzura davet ediyor. Biz de bunun için huzura çıkıyoruz. kalamıyorsak ne yapmamız gerekir? Bir yerde bir sorun var. Bir eksiklik var. Bu eksiklik marifet eksikliğidir. Bilgi eksikliğidir. Marifetullah eksikliğidir. Hikmeti anlama eksikliğidir. Bu durumda yapmamız gereken şey nedir? Evet, Marifetullah'ı öğrenmeye çalışmak. Allah'ın güzelliğini, Allah'ın Öğrettiği gibi, kendini tanıttığı gibi tanımaya, anlamaya çalışmak. Sonra bu marifet, marifetullah muhabbete dönüşür. Allah'ı sevince onunla sohbet etmek istemez miyiz? Huzuruna çıkmak istemez miyiz? Halimizi arz etmek istemez miyiz? Onun davetine icabet etmek istemez miyiz? Elbette ki isteriz ve severiz. Evet, sorun, iman sorunudur. Evet, sorun, marifetullah sorunudur. Marifetimizi arttırmaya çalışmamız gerekir. Bu durumda kardeşlerimizin yapması gereken şey nedir? Evet, sohbetleri dinlemeleridir. el esma u sohbetlerini dinlemeleridir. İman, İslam, İhsan sohbetlerini dinlemeleridir. Aşk, aşık, maşuk sohbetlerini dinlemeleri gerekir. Ki o marifetullah'a sahip olsunlar. Allah'ın kendini tanıttığı gibi tanısınlar. Dolayısıyla sevsinler. Dolayısıyla sevsinler. O aşk ile, o muhabbet ile huzura, miraca çıkıp namaza durabilsinler. İnşallah bunu yapmaya çalışacağız. İnşallah. Efendim Aydın'dan <gülüyor> Tuna Enis Duyar. Selamun Aleyküm. Yaşım 21. Hocamıza bir ay önce kadar tabi oldum. Elimden geldiğince rabıta yapmaya çalışıyorum. Ödev kağıdını düzenli olarak çekiyorum. Onun haricinde hiçbir manevi hiç manevi bir şey yaşamadım. Başka dervişlerin ilk haftalarda manevi ha, manevi haller yaşadığını duydum. Bu yolda ilerlediğimizi anlamak için illa manevi bir şey mi yaşamamız gerekiyor? Bir de yaşımın küçük olmasından dolayı böyle şeyler yaşayamadığımı düşünüyorum. Daha olgunlaşmam gerektiğini düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum? Bir konuda Allah'a aşık olmak istiyorum. Allah'ı seviyorum ama gerçek anlamda ilahi aşkı tatmak istiyorum. Bunun bir mertebesi var mı? Bu aşka nasıl kavuşabiliriz? Allah razı olsun sizlerden. Amin. Önce manevi bir hal yaşamak gerekli midir? Gereksiz midir? Gerekiyor mi? Gerekmiyor mu? Kesinlikle manevi bir hal yaşaması gerekmiyor ama eğer Allah'a olan muhabbeti artmışsa, yakınlığı artmışsa, zikri, fikri, tefekkürü artmışsa, Rabbine teveccühi artmışsa bu da bu dost doğru yapıyor. Ama bu artmamışsa onun herhangi bir hali yaşaması da bir mana ifade etmez. Bunun artması gerekir. Çünkü Allah ayet-i kerimede hepiniz Allah'a firar edin. Hepiniz Allah'a koşun dedi. Eğer o aşkla, o muhabbetle ona firar ediyor ve ona koşuyorsa, gönlü ona koşuyorsa, gönlü Rabbini istiyorsa, Rabbi ile baş başa olmak istiyorsa, onu zikretmek istiyorsa, huzurunda durmak istiyorsa, işte sirat-ı müstakimde koşuyor demektir. Eğer bu hali yaşamıyorsa sorun var. Bir de sadece... E, Yapmak yetmiyor, bir de öğrenmek gerekir. Allah'ın ilk emri okudur. İhre. İhre bismi Rabbikellezi halak. Seni yaratan Rabbinin ismiyle oku. İsmini oku. Rabbini tanı. Rabbinin ismini tanı. Onu oku. Bunu okudukça, o marifet arttıkça muhabbet artıyor. Aşıklığı artar. Bunun için yapılması gereken şey, Evet, sohbetleri dinlerken aynı zamanda tefekkür de etmektir. Sohbetleri dinlerken o Allah'ın isimleri üzerinde tefekkür etmektir. Mesela nasıl yapabilir? Günde bir ismi tefekkür etsin. Bütün kardeşlerimiz için bu böyledir. Bir ismi sırayla başlasın. Önce ismi Allah'ın Rab ismini tefekkür etsin. O gün sadece o ismi tefekkür etsin. Ertesi gün başka bir ismi tefekkür etsin. Önce sohbeti dinleyecek, anlayacak. Sonra anladığı kadarıyla tefekkür edip anlamaya çalışacak. Mesela Allah Rabb'dir. Alemlerin Rabbidir. İnsanların Rabbidir. Yerlerin ve göklerin Rabbidir. Bunlar hepsi ayet. Bütün varlığın Rabbidir. Hepsini terbiye eden O'dur. Kemara erdiren O'dur. Bu durumda kendi üzerinde tefekkür etmesi lazım. Rabbim beni terbiye etti. Nasıl terbiye etmiş? Evet, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi. اَدَّ بَنِي رَبِّ فَا اَحْسَنَةَ تَعَد۪يبِ Beni Rabbim terbiye etti, edeplendirdi. Ne güzel terbiye etti, ne güzel edeplendirdi. Eğer Allah onu terbiye etmişse, Rabb olarak terbiye etmişse, bu durumda Resulullah Efendimiz de sahabeyi terbiye ediyor. Ama Allah'ın terbiyesiyle terbiye ediyor. Kul her anda Allah ile muhataptır. Dolayısıyla Kur'an ile terbiye olması gerekir. Edeplenmesi gerekir. Allah'ın Rabb ismini tefekkür ederken. Rabbim bana evet hayatı yaşarken şurada şöyle muamele etti. Bana şunu öğretti. Şurada böyle muamele etti. Bunu öğretti. Böyle Musibet verdi, evet, bunu öğretti, böyle bela verdi, bunu öğretti, böyle ikramda bulundu, böyle öğretti. Bu hepsi Rab isminin tecellisiyle Allah'ın kurunu yetiştirip büyütmesidir. Yolu gösterdi, sirat-ı müstakimi gösterdi, yolu açtı, ayetlerini gönlüme indirdi, anlattı. Evet, böyle tefekkür etmesi gerekir. O bir gün boyunca o aşıldıkça aşılsın. Tefekkür etsin. Sonra bir de bakar ki Allah'ın Rab ismi gönlünde tecelli etmiş. Ona iman etmiş. Allah'ı Rab ismiyle sevdi. Rab ismiyle Rab ismine aşık oldu. O zaman Allah'ın Rab ismine iman etmiş olur. Evet Her bir ismini günde bir tane isim olarak böyle üzerinde tefekkür edelim. Yaş itibariyle, yaşı gayet uygundur kardeşimizin. bu erdiği andan itibaren bu artık sorumlu olduğu için Allah onun gönlüne tecelli ediyor, hidayeti gösteriyor, yolu gösteriyor. Ayetlerini onun gönlüne indiriyor. Onun yapması gereken şey, gönlünü Rabbine döndürmek ve tefekkür etmek. Allah'ın isimleri üzerinde tefekkür, ayetleri üzerinde tefekkür. Evet, bu Üç ayda tamamlanır. Yüz günde tamamlanır. Görecek ki kul böyle tefekkür edince Rabbine aşık olduğunu görecek. Rabbinin saf aşk, saf muhabbet, saf güzellik, saf hayır olduğunu görür. Ne yana dönerse dönsün, Allah ona hangi muamelede bulunursa bulunsun, sadece rahmeti görür. Sadece güzelliği görür. Ayetler peş peşe gönlendir, tecelli eder. De ki bütün kötülükler sizin kendi nefsinizden, bütün iyilikler Allah'tandır. Bütün iyilikler Allah'tan, bütün kötülükler kendi nefsinizdendir. Bir yerde bir husur, bir hata, bir sıkıntı varsa anlarız ki o kendi nefsimizdenmiş. Ne kadar güzellik varsa hayatımızda hepsi onun güzelliğiymiş. Hepsi onun güzelliğinin muamelesi, tecellisiymiş. Rabbimizi böyle tanımadıkça suizanda Rabbimize karşı, Allah'a karşı suizanda e, vurulmamaktan kurtulmak mümkün değildir. Evet, Bundan kurtulabilmek için onu tanımak gerekiyor. Tanıdıkça sever, marifetullah'a sahip olur. Hikmete sahip olur. Allah onun gönlüne o aşkıyla, muhabbetiyle o hikmetle tecelli eder. İnşallah hep beraber böyle yapacaksın. Evet. Efendim Şanlıurfa'dan Muhammed Koyuncu <gülüyor> Selamun Aleyküm Hocam. Sizden sizinle buluşmak için dua istiyorum. Allah razı olsun. Allah bizi hem dünyada hem ahirete beraber eylesin. Bu dünya hayatını yaşarken de İnşallah bizi beraber eder. Bizi bir araya getirir, buluşturur inşallah. Her şeyin bir vakti, zamanı vardır Allah ayet-i kerimede. Hiçbir canlı varlık yoktur ki biz onun perşemenden tutup yürütmeyelim. Eğer bir yere gidiyorsak Allah bizim perşememizden tutup bizi yürütüyor demektir. Her şeyin bir vakti, zamanı var. Allah bizi yürütür gideceğimiz yere. Allah bizi kendisine giden kullarından eylesin inşallah. Amin. Evet. Efendim, Muş'tan bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm hocam. Aleyküm. Sizi ve diğer TV'yi çok seviyoruz. Bizi her konuda doğru aydınlattığınız için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah bizi Allah'ın vahhiyle hem aydınlanmış hem de aydınlatan kullarından eylesin inşallah. Amin. Yeryüzünde, mülkünde Söz hakkına sahip olan Allah'tır. Her şeyin sahibi O'dur. Dolayısıyla söz hakkına sahip olan da O'dur. Eğer yolda yürüyeceksek mutlaka onun vahyinin nuruyla aydınlanıp yürümemiz gerekir. Yoksa karanlıkta kalmış oluruz. Allah bizi, bizi Allah'ın vahyini taşıyanlardan nuruyla nurlandıran, nuruyla yollarımızı aydınlatanlardan eylesin inşallah. Efendim İstanbul'dan Ferdaş Karakaş yaptığımız bütün güzelliklere vesile olduğunuzdan dolayı teşekkür ederiz. Yapamadıklarımız için de Allah bize yardım etsin inşallah. Sizin şefkat ve merhametiniz ile gönüllerimiz yeşermiş ve birleşmiştir. Hamdolsun. Allah sizden ebediyen razı olsun. Bütün kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Allah size olan sevgimizi, edebimizi artırsın inşallah. Sizden öğrendiklerimizi hayatımıza geçirmeyi, yaşamayı Allah bize kolaylaştırsın inşallah. Bizi sizinle kendisine döndüren Rabbimize hamdolsun efendim. Gönlümüzde Allah sevgisinin <gülüyor> sıcaklığını sizinle tattık, yaşadık. Özellikle bunun için de size sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Bunu bizden kabul edin efendim. Sizi çok seviyoruz. Allah razı olsun. Arkadaşlarımıza selam olsun bu arada. İnsan kıyamet günü, kıyamet gününde insanlar ya birbirine duacidir ya da birbirine lanet eder birbirinden davacı olur. Ya duacı ya davacıdır. Eğer burada dünya hayatını yaşarken birbirimize dua etmişsek, fiili duada bulunmuşsak, birbirimize yardım etmişsek, Allah yolunda, birbirimize hidayet olmuşsak, rahmet olmuşsak, muhabbet olmuşsak, kıyamet günü de Birbirimize duacıyız. Duacı oluruz. Ama birbirimizi Allah'tan başka tarafa davet etmişsek, birbirimize zahmet olmuşsak, birbirimize azabı olmuşsak, birbirimize günah olmuşsak, cehennem olmuşsak, orada da birbirimizden davacı oluruz. Birbirimize lanet ederiz. Allah ayet-i kerimede o gün, kıyamet günü en candan, en yakın, en sıcak dostlar bile birbirine düşman olur, düşman kesilir. Aradaki bağlar koparılmıştır, kopmuştur artık. Evet, onlar birbirlerine lanet ederler. Muttakiler hariç dedi. Allah için olan dostluklar hariç, Allah için birbirini sevenler hariç. Allah yolunda birbirine yardım edenler hariç, takvaya davet edenler Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmeye davet edenler, bu yolda, takvada birbirine yardım edenler hariç dedi. Allah bizi birbirimize dua eden kullarından eylesin. Birbirimize yardım eden kullarından eylesin. Kıyamet günü de birbirimizden davacı değil, duacı olan kullarından eylesin inşallah. Amin. Efendim Şanlıurfa'dan Necdet Zencirci. Esselamu aleyküm diğer aleyküm TV selam. ve çalışanlarına. Babaya selam eder ellerinden öperim. Hepinizi çok seviyorum. Bana dua edin. Hicret etmek istiyorum. Nereyi tavsiye eder? Babadan önce izin sonra dua isterim. Allah'a emanet olun. Sizleri ruhumla kalbimle çok çok çok seviyorum demiş. Allah razı olsun. Allah için olan sevgiyi Allah'a gider. <gülüyor> sevgiyi söylemek de gerekir. Öyle buydu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Sahabeden biri, Resulullah Efendimiz'in yanındayken biri geçiyor oradan, yoldan. Sahabe buyuruyor ki Resulullah bu zatı Allah için çok seviyor. Resulullah Efendimiz buyurdu ki sen bunu ona söyledin mi? Hayır dedi. O zaman git söyle dedi. Bu arkasından yetişiyor. Allah için seni çok seviyorum diyor. Onun da verdiği cevap beni kendisi için sevdiğin zat da seni sevsin. Evet. Allah da seni sevsin. <gülüyor> Aynı zamanda bu kabul olmuş bir duadır. Eğer Allah için seviyorsak Allah bizi sevdiği içindir. Bizim gönlümüzden onu seviyor. Onun gönlünde de bizi sever. Sevgisini kulları arasında böyle izhar ediyor, aşığa çıkarıyor, gösteriyor. Böyle görmek gerekir bunu. Allah için olan sevgi böyledir. Hicret'e gelince eğer Gaye, amaç Allah rızasıysa bu durumda hicreti farklı bir yere olur. Rızkını kazanmak içinse hicreti nerede onu kazanabiliyorsa orası olur. Yok eğer herhangi bir sorundan, sıkıntıdan dolayı hicret ediyorsa bu durumda daha farklı düşünülür. Belki sabretmesi de gerekebilir. Onun için onu biraz daha düşünmek gerekir. Biraz daha sabredeyelim. göreceğiz inşallah. Allah hayırlı bir kapıyı açar inşallah. Allah gönlündeki sıkıntıları da giderir inşallah. Amin. Meşguliyeti giderir inşallah. Amin. Evet. Efendim İstanbul'dan Dudu Zarifoğlu, Elif Mim Dalin, ben seni sevdim. Muhammed Gül'ü Sepiker kardeşim. Selam olsun. Efendim de bizi kendisi için sevdiği zatla onu sersin inşallah. Amin. Evet, evet kardeşimize selam olsun. Görüşmek yakın olur inşallah. İnşallah, efendim, inşallah. Efendim Yozgat'tan Mahmud Kitir değerli ve çok kıymetli hocam Öncelikle selam ve saygılarımı arz eder. Yüce Allah'tan sağlık, sıhhat ve uzun ömürler dilerim. Değerli Kamil Mürşidim Hocam, ben banka kredisiyle ev almak istiyorum. Bu doğru olur mu hocam? Yüce Allah'ımız sizi başımızdan eksik etmesin. Saygılarımla arz ederim hocam. Allah razı olsun. Daha önce söylemiştim bu konuda Hangi durumlarda kredi alınabilir? Bütün alimlerimizin söz birliğiyle söyledikleri vardır. Eğer ihtiyaç zaruruyse, mecburiyetten ise bu durumda kredi alabilir. Zaruri ihtiyaç olarak evet, ne söylemişlerdi? Evlilik, ev, barınak, bir de binek demişlerdi. Bu üçü de zaruridir. Tabi zaruret çoğalabilir, daha detaylı da olabilir ama temel olarak bu üçü için kredi alabilir, kullanılabilir denmiştir. Evet, evlenmek için, ev sahibi olmak için, bir de bir binek sahibi olmak için. Kendini taşıyabilecek, kendisini taşıyabilecek bir binek demişlerdir. Bunlar için kredi kullanabilir demişlerdir. Bütün alimlerimizin söz birliğiyle verdiği fetvadır bu. Eğer ev olmazsa ne olur? Hayatı yaşarken, kulluğunu yaparken, misafir ağırlarken, ibadetini yaparken, Allah yolunda hizmet ederken ne olur? Ev yoksa sıkıntı olur, sorun olur. Gerektiği gibi yapamaz. Eğer evlenmemişse aynı şekilde yanlışa düşme, güneşa, günaha düşme tehlikesi olur. Sıkıntı yaşar, onun için zaruridir. Bir yerden bir yere gidebilmek için de sürekli yürüyemeyeceğine göre aynı şekilde bir binege de ihtiyaç olduğunda bu da zaruridir. Söylemiştim geçmiş zamanlarda evet, attır, devedir, eşektir, böyle şeylerdir. Şimdi de evet, arabadır aynı şekilde. Kendisini taşıyabilecek. Ev itibariyle de bu böyledir. Kendisini idare edebilecek. evet Bu durumda kredi kullanılabilir demişlerdir. Bütün alimlerimizin şer'i hükmü söz birliğiyle verdikleri hükümdür. Birileri böyle çıkıp kendi kendine böyle hüküm vermeye kalkışabilir, çalışabilir. İnsanı bilmiyor, hayatı bilmiyor, ticareti bilmiyor ya da hiç kirada kalmamış onu bilmiyor. Diyelim ki kredi çekti. Ödeceği kiradan biraz daha fazla ödeyerek ev sahibi olur. Öyle değil mi? Zarar edecekse kendisi zarar ediyor. Zarar mı ediyor? Kar mı ediyor? Evet. Sonuçta ev sahibi olacaksa kar ediyor demektir. Ama böyle gücünü aşmayacak şekilde olmalıdır. Zorda darda kalmayacak şekilde olmalıdır. Konya'dan Kamile Üçer. Selamun Aleyküm <gülüyor> Efendim. Bizi sizinle tanıştıran Allah hamdolsun. <gülüyor> sizi tanıdık tanıyalı gönlümüz Allah sevgisiyle yakınlığıyla doluyor. İyi ki sizi tanımışız. İyi ki varsınız. şiyar ve Veysel kardeşimizi yetiştirdiğiniz için teşekkürler. Konya'ya gelmeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız ne zaman geleceksiniz? Ellerinizden öperim. Saygılar. Allah razı olsun. Bütün şehirlere gitmeyi düşünüyoruz inşallah. Allah nasip ederse vakti gelince, zamanı gelince bunun vakti, zamanı belli değildir. Allah ne zaman takdir eder, ne zaman imkan verir onu o bilir. Mesela bütün bu kardeşlerimizin söylediklerinden biraz önceki o Dudu kardeşimizin söylediklerinden bir öncekilerin söylediklerinden hepsinden anladığımız şey nedir? Aşk ve muhabbet. Allah için sevmek. Allah yolunda yürümeyi sevmek. Rabbimizi tanımayı sevmek. Vahyini sevmek. Ayetlerini sevmek. Kulluğu sevmek. Sevmeyi sevmek. Eğer sevmek yoksa kulluk yoktur. Eğer sevmek yoksa iman yoktur. Sevmek yoksa insanlık yoktur. İnsan olmak yoktur. İnsan sevdiği kadarıyla büyük. Yoksa namazımızı kılıyoruz, ibadetimizi yapıyoruz, şunu yapıyoruz, şunu yapmıyoruz, aşk yok, muhabbet yok. Yavan, içi boş bir hayat, içi boş bir iman, içi boş bir ibadet, içi boş bir kulluk. Evet, söylemiştim. Allah kulunun imanını sever, abdiyetini sever. Kulunun kendisini sevmesini sever. Kendisi için sevmesini sever. Evet, i̇man da budur, kulluk da budur, hayat da budur, insan olmak da budur. Gönül aleminin devreye girmesi budur. Gönül ehli olmak budur. Gönül ehli demek, gönlünü kullanabilen, gönlü imanla dolan, sevgiyle dolan. Gönül ehli demek, aynı zamanda veli demektir. Allah'a dost demektir. Gönlüyle hareket ediyor. Gönlü ona yön veriyor. Yoksa aklı ona yön vermişse aklı ile hareket eder, evet konuşur. Konuşmasında tat yoktur, tuz yoktur, hiçbir şey yoktur. Robot gibidir. İslamı takdim ederken de, evet cansız, şuursuz bir şey takdim ediyor. Hatta Allah'ı anlatırken bile bu böyledir. İmanı öyle. Onun anlattığı, tanıttığı Allah değildir. Kendi kendine ürettiği putudur. Evet. Söylemiştim. Allah ismi, ilah ismi bütün manalarıyla, bütün biçerleriyle evet. aşkı, muhabbeti, sevgiyi anlatır. Aşk demek, muhabbet demek, sevgi demek, seven demek, sevilen demek, sevilmeyi isteyen demek. Sevgiden, aşktan, muhabbetten, yaratan demek, aşkla, muhabbetle, muamele eden demek. Evet. Efendim, devamla izleyenimiz Güneş'in batıdan doğma olayını anlatır mısınız? Güneş'in batıdan doğma olayı, güzel soruydu. <gülüyor> kainatta milyarlarca galaksi vardır. Her bir galak galakside aynı şekilde milyarlarca gezegen vardır. Her bir galakside her şey çift çifttir. Bütün varlık böyledir. Bütün varlıkta her şey çift çifttir. Bütün galaksilerde aynı şekilde iki tane güneş vardır. Çift güneşli. Hepsi çift güneştir. ...dünyanın bulunduğu galaksi hariç, orada bir tane vardır. Et mesela bilim adamları bunu araştırırken, acaba nereye gitti? Nereye kayboldu? Acaba yok mu oldu? Başka bir şey mi oldu? Bir yere mi gitti? Bu anlaşılmamış bir şeydir. Eğer Allah onu ayırdıysa oradan, mutlaka bir hikmeti var. İki güneşten birisi kayıpsa bir hikmeti var. Ne zaman doğar bu güneş? Kıyamet günü. Evet Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu. O gün iki gün kadar uzun olur. Nasıl iki gün kadar uzun oluyor? Bir güneş batarken öteki güneş aynı şekilde oradan doğuyor. Bu sefer doğudan değil batıdan doğuyor. Bu ikinci diğer güneştir. Kayıp olan, kayıp olan, görülmeyen güneştir. Oradan doğar. Oradan doğu batıda da aynı şekilde iki gün kadar da uzun olmuş olur. Evet, kıyamet o zaman kopuyor. Güneş de orada batıdan doğmuş olur. Böyle olunca, Resulullah Efendimiz buyurdu ki artık tövbeler kabul edilmez. Aslında tövbe etmeyinler, yine tövbe etmiyor. Evet, Allah ayet-i buyuruyordu. Kıyamet koparken de insanlar diyecek ki bu sıradan doğa olaylarındandır. Bu gezegen şöyle oldu, galaksi böyle oldu, işte kuyruklu yıldız şöyle geldi. Yani yine böyle zahire göre yorum yapar. Yine tövbe etmez, yine iman etmez. Ama eğer tövbe kabul etmiyor, edilmiyorsa artık hızla kıyamete doğru gidiliyor demektir. Artık e, gökyüzü, uzay, gökler artık... Allah bulak olmaya başlıyor demektir bu. Yıldızlar dökülmeye başlıyor artık demektir bu. Evet. Efendim devamla bir sorum olacak demiş efendim. Nisa suresi 11. ayette Allah eğer bir kadınsa mirasın yarısı onundur. Bahsedilen kadın vefat edenin eşi midir? Eşi mi yoksa kızı mı oluyor? Nisa Suresi 11. ayette Allah mirasın taksimini anlatıyor. Orada e, çocukları diye geçer. Dolayısıyla eşi değil kızıdır. Evet, mirasın yarısı evet. E, eşine değil kızınadır. Ama devamında 12. ayette bu sefer eşini de anlatır. Eğer onun çocukları yoksa mirasın yarısı da Dört, e, dörtte biri eşinidir der. Eşini e, 12. ayette anlatır. Orada da birasının yarısı değil, evet, dörtte biri. Çocukları varsa sekizde biri diye devam eder. Onun için eşini değil, kızını söylüyor. Efendim İstanbul'dan Gülsüm Aktürk, Cuma günleri beyanlarla toplantı yapıyoruz. Hepimiz Yasin okuyoruz. Ben de Yasin'i fazla bilmediğim için TV'den takip ediyorum. Bunun sevabı rahmet eden kişiye ulaşır mı? Herkes olmaz diyor. Ben hocamızın ağzından duymak istiyorum. Sizi çok seviyorum. Evet. Yasin'i televizyondan seyredebilir, dinleyebilir. Dinlemek veya okumak birbirinden farklı değildir. Onu farklılaştıran şey nedir? Dinlerken veya okurken ne kadar anladığıydır, ne kadar iman ettiğidir, onu Rabbinden ne kadar aldığıydır. Dinlemek veya okumak birbirinden farksızdır, aynıydır. Kabul olur bir Elbette ki kabul olur. Ama onu hediye ederken sadece okuyalım, onu hediye edelim. Evet, böyle bir şey de çıkmış bu arada. Bir araya gelip yasinleri okuyalım, hediye edelim. Allah Kur'an'ı ölülere hediye edelim diye göndermemiş. Kur'an'ı neye gönderdiğini beyan ediyor. Size hidayet olsun diye. Size sirat-ı müstakimi göstersin diye. Size nur olsun diye. Sizin için hakkı batıldan, batılı haktan ayırsın diye. Furkan olsun diye. eğer biz Kur'an'ı böyle okuyup anlamaya çalışmazsak, sadece okuyacağız, ya da sadece Yasin'i okuyacağız, ölülere hediye edeceğiz, sevap kazanacağız. Bu, Allah'ın Kur'an'ı koyduğu yerden ayırıp, başka bir şey için kullanmak demektir. Bu yanlış bir şeydir, bu doğru bir şey değildir. Kur'an'ın hakkını teslim etmemektir. Hakkını nasıl teslim ediyorsun? Hakkını okuyup anlayacaksın, Anladığın kadarıyla ayetler üzerinde tefekkür edeceksin ki imanın artsın. Bununla beraber onu hayatına geçirip yaşayacaksın. Aklaka dönüştüreceksin ki Allah'ın muradi üzerinde gerçekleşsin. Kur'an'ın hakkını teslim etmiş olalım. Yoksa sadece sevap kazanma düşüncesiyle, hediye etme düşüncesiyle okuyup hediye ettik, işte sevap kazandık. Bu Kur'an'ın hakkını teslim etmemektir. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, öyle insanlar var ki Kur'an'ı okur, Kur'an onlara lanet eder. Bu Kur'an kıyamet günü, ya şefaatçidir ya davacıdır buyurdu. Neden lanet ediyor? Kur'an'ı okuyor. Kur'an neden lanet etsin ona? Okuyor, gerekeni yapmıyor, tam tersini yapıyor. Okuyor, hiçbir şey anlamıyor. Anlamak için okumuyor. İmana dönüştürmek için, ahlaka dönüştürmek için, amele dönüştürüp hayatında yaşamak için okumuyor. Sadece evet, okuyor, okuyunca kazanacağını zannıyor Çünkü okuduğu ayetlerin tersini yapıyor. Yap dediğini yapmıyor. Anla dediğini anlamıyor. Bu durumda lanet eder aynı şekilde kıyamet günü niye davacı oluyor? Onu ciddiye almamış. Onu anlamamış. Anlamaya çalışmamış. Anlamak gibi bir derdi olmamış. Evet. Allah oku deyince onu anlamak gerekir. Anlayıp, iman edip, yaşamak gerekir onu. Evet. Sadece böyle sevap kazanır mı? Elbette ki sevap kazanır. Ama sadece sevap için okursa bu yetmez. Hem okuyor, hem anlıyor, hem de sevap için okuyor. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Allah her bir harfine, Kur'an'ı okurken her bir harfine on sevap verir. Yani elif, lam mim dediğinde on sevap değil. Dedi. Elife on sevap, lama on sevap, mime on sevap, 30 sevap kazanır. Evet okurken böyle kazanıyor ama bununla beraber manasını da anlamaya çalışması gerekir. Efendim Mersin'den bir karı koca güneşin aydınlığında görmeyen gözler ve yürekler hocamın nuruyla aydınlattığı o yolda yürümek istiyoruz. Bize bir dua eder mi lütfen? Saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Allah bizi birbirimize nur eylesin inşallah. Hidayet eylesin inşallah. Bizi birbirimize yolu aydınlatan Allah'ın nuru eylesin inşallah. Allah bizi beraber yürümeyi nasip edip kıyamet günü de beraber olmayı, beraber hesap vermeyi nasip etsin, ihsan etsin, ikram etsin inşallah. Amin. Efendim Malatya'dan Nusret, Kara Duman, annem yakın zamanda vefat etti. Hayır, hayır için amel defteri nasıl olur? Kapanır mı, <gülüyor> kapanmaz mı? Evet, Resulullah Efendimiz buyurmuştu aleyhissalatü vesselam. Biri öldüğünde, eğer arkasında devam eden bir hayır varsa, akan. bir hayır varsa, onun amel defteri kapanmaz. Nedir bu akan sevap? Eğer bir mescit yapmışsa, cami yapmışsa veya herhangi bir mescitte, herhangi bir camide bir taşı varsa, taş koymuşsa, faydalı bir amel, yol bırakıp o devam ediyorsa, bir hayırlı, kendisine dua eden, kendisi adına hayır işleyen bir evlat bırakmışsa veya evlatlar bırakmışsa, talebeler, öğrenciler bırakmışsa, kendisine dua eden, o, bunun amel defteri kapanmaz. Evrede ona dua ettiğine göre e, amel defteri kapanmamıştır. Onunla da kapanmaz. Belki onun çocukları dua etmeye devam eder. Gene kapanmaz. Artık e, hayatı yaşarken bıraktığı ize göre, bıraktığı nimete göre o devam eder. Hatırlandıkça o defter kapanmaz. Birileri tarafından hatırlandıkça. Unutmamamız gereken bir şey vardır. Eğer biri bizi Allah için seviyorsa, birine bir kelime öğrettiysek, Kur'an'dan bir ayet öğrettiysek veya bir hadis öğrettiysek veya Allah'ın bir ismini birine öğrettiysek, bir hayır yolunda bir şeyi öğrettiysek birine, o bizi unutmaz. O yaşadıkça o onun gönlünde kalır. O yaşadıkça defter kapanmaz. Eğer o bizim ona öğrettiğimizi birine aktarırsa o da hayatta kaldıkça gene defterimiz kazanmaz. Kapanmaz. Onun için mesela geçmişteki Allah dostlarına baktığımızda ne yapıyoruz? Şimdi isimlerini anıyoruz. Şöyle söylemiş diyoruz. Değil mi öyle? Şöyle anlattı diyoruz. Bunu böyle yaptı diyoruz. Ne diyoruz? Pir Hazretleri diyoruz. Mevrana diyoruz. Yunus Emre diyoruz. Hacı Bektaş Hüveli diyoruz. Hacı Bayram Hüveli diyoruz. Allah dostlarının ismini sayıyoruz. Defteleri kapanmamış. Neden dolayı? Onlar Allah'ı seviyordu. Allah da onları seviyordu. Allah onları kullarına sevdirdi. Onun için. Onları unutturmaz. Kıyamete kadar da defteleri bu şekilde kapanmaz. Evet. Bize düşen Allah'a dost olmaktır, dost olmaya davet etmektir. Bununla beraber fiilimizle, harımızla, sözümüzle bir şeyleri ikram etmektir. Bir güzelliği ikram etmektir. Allah'ı sevdirmektir. Allah'a hamledip Allah'ın güzelliğini anlatmaktır. Eğer böyle yapmazsak, hiç farkında olmadan birilerinin güzelliğini anlatırız. Birilerini över, birilerine hamd ederiz. Birilerini tesbih ederiz. Sonra bunu dil diye takdim ederiz. Bu yanlış. Bu büyük bir yanlış. Her neyi seversek sevelim, kimi seversek sevelim, Allah için olmalıdır. O Allah'ı sevdiği için. Ama onu putlaştırmadan, onu Allah'ın önüne koymadan, hadi herkes bunu tesbih etsin, herkes buna hamd etsin demeden, Rabbimizi hamd edelim, Rabbimizi tesbih edelim. Birilerini seveceksek, Allah'a hamd ettiği için, Allah'ı tesbih ettiği için olmalıdır. Allah'ı tekbir ettiği için olmalıdır. Allah'ın güzelliğini üzerinde gösterip güzel bir kul olduğu için olmalıdır. Eğer aşırı gidersek ne olur? Farkında olmadan şirke düşeriz. Allah ayeti kerimede. Sizi vasat bir ümmet kıldık buyurdu. Vasat ümmet. Tam dengede ortada duran bir ümmet. Aşırı gitmeyen. Yani güzelliği yok saymayan kulun güzelliğini kulluğuyla görüp güzelliğini yok saymayan bununla beraber ters tarafta durup o güzelliği eğer yok sayarsa biri ortada durmadı. Bozdu. Dengeyi bozdu. Bununla beraber aşırı gidip, aşırı bir tesbihe, övgüye, e, hatasına düşmedi. ortada dengede durması gerekir. Kulu, kul olarak övmelidir. Peygamberi de. Evet, kul olarak övmeli, peygamber olarak övmeli ama onun bir kul olduğunu da unutmamalıdır. Eğer peygamberin böyle övülmesi gerekiyorsa kul olarak övülmesi gerekiyorsa Allah'a ayna olarak övülmesi gerekiyorsa diğer kulların nasıl övülmesi gerekir ona göre e, hesap edip dengeyi kurmak gerekir. Allah aynı şekilde Allah'ın Resulü size şahit olsun siz de bütün insanlığa şahit olasınız diye. Yani Allah'ın Resulü kulluğunu üzerinde göstersin Kul olarak size örnek olsun. Siz de kul olarak o güzelliği Resulünden, Allah'ın Resulünden alıp o güzelliği üzerinizde gösterip bütün insanlığa örnek olasınız diye. Sizi vasat bir ümmet kılmış. Evet. Bunu unutmayacağız inşallah. Efendim programımızın sonuna gelmişiz. Evet. İzniniz olursa kapatmak isteriz. İnşallah. Söylemek istediğiniz başkasıyla varsa Allah razı olsun. Allah bizi her ne olursa olsun bir kul olduğunu, Allah'ın yarattığı bir beşer olduğunu unutmayanlardan eylesin. Allah'a halife olduğunu, Hazreti İnsan olduğunu, kendi kendisini unutmayan kullarından eylesin. Allah'ın muradının üzerinde gerçekleştiği kullarından eylesin. Bir avda olarak bir ayna, bir halife olarak Allah'ın muradının üzerinde gerçekleştiği kullarından eylesin. İmanı aşk olarak, muhabbet olarak anlayıp o aşkının, muhabbetinin gereğini, aşıklığın gerekliliğini, abdiyetin gerekliliğini yapanlardan gereğini yerine getiren kullarından eylesin. O aşkı, muhabbeti, imanını üzerinde gösteren, kullarından eylesin. Bunu Allah'ın kullarına taşyanlardan eylesin inşallah. Allah'ın selami, rahmeti, bereketi bütün kardeşlerimizin üzerine olsun, bütün Ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Kardeşlerimize, muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, soramadığımız Sorularınız için inşallah bir sonraki programımızda efendimize yönelteriz. Buluşunca dek hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize amanet olunuz efendim.